Çocukları biz ne neye alıştırmaya çalışıyoruz? Hayatsızlığa. Hakkını savun. Derken büyüklere saygısızlık. Değil mi? Yani öğretiyoruz belki de. O derece. Dediği gibi. Ee, haddi aşıyoruz. Bu erkan-ı husitte. İmanın rükünleri kaç tanedir? Altı tanedir. En tu'mine billah. En tu'mine billah. Ne iman edeceksin?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 Yani Allah Resulullah sallallahu aleyhi meleklerden bahsediyor. Onların diyor kulak memesiyle omuz arasındaki mesafe diyor 700 yıldız annesi. 500 yıldız. 500 yıldızdan. O kadar büyük iman edeceğiz. Cebrail'i diyor gördüm. Ufu kapatmıştı diyor ufuk. 600 tane de neyi vardı? Kanadı vardı. Ya yani biz zannediyoruz ki yani bu akılcılar, mutezililer zannediyor ki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 her gece akşam okuduğumuz la nefariqu beyne ahadin min rusuli la nefariqu beyne ahadin min rusuli Resulleri arasında hiçbirini ne yapmayız, ayırt etmeyiz ayetini okuyoruz. Bu ayetin az önceki getirdiğimiz tafsilatlarla bir çelişkisi var mı? Yok. Bizler la nefariqu beyne ahadin min rusulihi biz resullerin hiçbirini ayırt etmeyiz. Hangi bakımından ayırt etmeyiz? İman bakımından. Yani biz diyor muyuz Muhammed'e iman ederiz Aleyhisselam, Musa Yahudilerin peygamberi ona iman etmiyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. İman da ayırt etmeyiz. Ama fazilette, fazilette ne yaparız? Ayırt ederiz. E çünkü neye göre ayırdediyoruz? Tarafta taraf kirlik olmak için mi hayır? Allah Resulü, ana seyi dua beni Adem diyor. Ben Adem oğlunun en Efendi اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ بَنِي آدَمٍ لَا Ne yoktur? Övünme yoktur. la فَقِرٍ Tabi bazı Rasuller var ki Peygamberimizin dahi haberi yok o Rasullerden. Allah-u Teala Kur'an'ı kendimde öyle buyurmuyor mu? Kimi Rasuller var ki sana ne yaptık? Anlattık sana. Kimileri var ki sana ne yapmadık onlardan? Anlatmadık. Bilgin yok. وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ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 Geçmiş çağlara göre çokça hatırlatılması gereken iman esaslarından bir tanesi ölüm. O adam 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş. Allah-u Teala öyle onu oyalamış ki, şeytan onu öyle kandırmış ki. Adam yani öyle yaşıyor ki yaşantısına bakıyorsun sanki bir 70 yıl daha yaşayacak gibi davranıyor. Dünya ile olan ilişkisinde tam. Ahiretle alakalı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 Gelecek Cebrail hadisinde. Ardından imanın son rüknü hayır ve ile kadere iman. Hayır ve ile kadere iman. Bizler kadere imanı defaatle derslerimizde bahsettik, açıkladık. Yine kısaca bahsedelim. Kadere iman ancak şu dört mertebeye iman ile olur. Kadere iman ancak şu dört mertebeye iman ile olur. Öncelikle bileceğiz ki Allah-u Teala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 düşeceğini, rüzgarın nereden eserken düşeceğini, yanından hangi arabanın geçerken düşeceğini, o arabanın içinde o adamın hanımına ne söyleyeceğini hepsini biliyoruz Allah'a bu araba. Birbirine bağlı olan bir sürü şey var. Düşünebiliriz. İlm. Bunu idrak etmemiz mümkün değil. Bunu sıralayabiliriz yani. Tamam o adam oradan geçerken ışıktan geçen adam o ışıktan geçerken, geçerken geçen adamın gideceği yer onu bekleyenler beklerken ee,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 Bilmez misin Allah Teala yerde ve gökte olan her şeyi bilir. İnne zalike fi kitab. Bütün bunlar nerededir? Evet, evet. Kitapta yazılıdır. Yaz yazılıdır diyor. Allah da yazılıdır. <gülüyor> Sahibi Hadis'te de <gülüyor> Muhammed rivayet etti Hazreti diyor ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Katab <gülüyor> Allah maqadir al-halaiq." Allah Teala yaratıkların yani yaprak, kurt, denizdeki balık yani insan falan değil bir de şimdi biz deminden Kadir'i biraz derinlemesine anlatalım derken örneği hep insanla verdik. Bir de bunun yaprağı var, balığı var, hava dolcan kuşu var. Bizim görmediğimiz bugün bilimin ancak ulaşıp da bazı görebildiği küçük canlılar. Allah Teala bunların hepsini "Kâbel en yahluqa semâvâti ve'l-ardı bi 50.000 sene."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 takdiratı var. Kadere bu şekilde iman edip ne yapması lazım insanın artık? Sükut etmesi lazım. Muhallif diyor ki, وَالدَّلِيلُوا ala هَذِي الْاَرْكَانِ Bu altı erkana delil olan şey nedir? Allah-u Teala'nın şu ayeti kerimesi. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وَجُوَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Bir, iman, itaat. Yüzlerinizi batıya, yüzlerinizi doğuya çevirmeniz değildir. Namaz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 Rükünleri, şartları, fazları yapmadan önce orada çok daha önemli bir şey var. O da nedir? Allah Teala'nın emrini yapmak yerine getirmek. Allah Teala'nın emrini yerine getirmek. Velakin el birra nedir? Bir men amene billah. Allah'a iman. Ve'l-yevmil ahir. Ahirete iman. Ve'l-melaiike. iman. Ve'l-kitab